Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yeni doğan çocuğa isim verirken kulağına ezan ve kamet okumak gerekir mi? Evet kardeşlerim, çocuk doğduğunda çocuğun kulağına ezan okunması gerektiği hakkında delilimiz var. Ebu Rafi radıyallahu an anlatıyor. Hasan bin Ali radıyallahu an dünyaya geldiği zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onun kulağına ezan okuduğunu gördüm. Bu Ebu Davut'ta Tirmizi'de Ahmet bin Hanbel'de geçen bir rivayet. Alimlerin büyük çoğunluğu yeni doğan çocuğa yedinci günde isim vermenin daha faziletli olduğu görüşündedir. İmam Nevevi, rahimahullah şöyle demiştir. Sünnet olan doğumunun 7. gününde veya doğduğu günde çocuğa isim vermektir. Ezkar isimle eserinde bunu ifade ediyor. Bir kimse çocuğa 7. günden başka günde, başka bir günde de isim verse bunda da herhangi bir sakınca olmaz. Çocuğun sol kulağına kulakına kamet okumak hakkındaki hadis ise sahih değildir. Bu hadis şöyle geçiyor. eee Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'ın rivayetine göre peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kimin bir çocuğu olur da sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa o çocuğa ümmü um cinir zarar veremez. Hastalığı zarar veremez. Ama bu rivayet hakkında hadisçilerimiz sahih olmadığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla çocuğa isim Verirken ezan okumak sünnettir, kulağına ezan okunabilir. Ancak kamet okunacağı hakkında e, sahih bir delil bulunmamaktadır. Çocuğa isim verirken de e, güzel isimler vermeye çalışmalı. Allah'ın isimlerinin olduğu, Abd ile başlayan, e, Abdullah gibi, Abdurrahman gibi buna benzer e, isimlerin verilmesi daha güzeldir. Sahabe isimlerinin yaşatılması daha güzeldir ve büyük alimlerimizin isimlerinin verilmesi de yine güzel olacaktır. Kafirlere benzeyen, kafirleri çağrıştıran isimlerden, savaşı ve şiddeti çağrıştıran, kötülüğü çağrıştıran isimlerden ve kulağa hoş gelmeyen isimlerden uzak durmalıdır. Uygun olan yani insanlar tarafından güzel karşılanan isimler verilmesi daha güzel olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.